damlalar. Etrafı, dünyayı ve hayatı doğru okumaktır bütün mesele. Böyle söylüyor kalem ve kelam ehli ısrarla ayrı ayrı açılardan bakarak. Dünyanın geçiciliğine işaret ediyor. Diyor ki Dünya hayatı bir uykudan ve hayalden ibarettir. Tut ki hayalinde sultan oldun, tut ki hayalinde dilenci oldun. Uyandığın zaman ikisi de geçici olacağına göre ele geçmiş olan her şey sonsuz ve hakiki hayata başladığın zaman rüya hükmüne geleceğine göre ne diye gam çekersin? Geç gelir tez gider de Yusuf'a çekmek eder. Alemin hali budur. Böyle gelir, böyle gider. İçinde bulunduğumuz dünya hayatında Safa geç gelir, tez gider. Halbuki elem sıkça uğrar, biraz da zor gider. Dünya hayatının tabiatı o. Çünkü ta işin başında çamurumuz karılırken yağan 40 günlük yağmurun 39'u gam birineş idi diye takviye ederler manayı göz yum cihana aç gözünü dem gelir geçer sen göz yumup açınca bu alem gelir geçer ve şöyle devam eder Adem oğlu aleme üryan gelir üryan gider nalevi efgan ile giryan gelir giryan gider İnsanoğlu bu dünyaya Giyinmemiş olarak gelir ve öylece gider. Ağlaya ağlaya gelir ve yine ağlaya ağlaya gider. Aşağı yukarı aynı anlamda, ''Heman ağlayı geldim aleme ağlayı gittim ben, san ol Nilüfer'im kim suda bittim, suda gittim ben.'' der. Yani gelirken de giderken de dökülen gözyaşlarına işaret eder ve der ki, ''Hani Nilüfer çiçeği vardır ya suyun içinde.'' Doar ve yine uğracıkta ölü verir. İşte ben de geldiğimde yıkandım, giderken yıkandım. Su da bitti, su da yitti. Anlamlarının çözülmesi bir miktar daha zor gibi görünen sabit merhum da beytinde şöyle söyler: İçinde bulunduğumuz dünya hayatında sabırlı olmak gerektiğine çok güzel bir işaret etmektedir. Sunar bir camu memlu bin tehhiip heyman eden sonra Döner ve fiki murad üzere felek ama neden sonra? Üst üste belki bin tane boş kadeh gelir arkasından bir dolu kadeh sunar. Şartlar, etraf, hayat. Ve senin muradına uygun döner felek ama, neden sonra? Sabra işaret eder. Güzelce sabretmek lazımdır, beklemek lazımdır, dünya gamhanedir, burada talebi çoğaltmamak lazım, Eli, emeli çoğaltmamak lazım çünkü ecel emelin önündedir.